bir varmış bir yokmuş uzaklarda bir köyde iki iyi arkadaş yaşarmış kaplumbağa ve tavşan çok iyi arkadaşmış ancak birbirlerine hiç mi hiç benzemiyorlarmış tavşan sabah uyandığı gibi yatağını toplar kahvaltısını eder ve dışarı çıkarmış bir sabah yine dışarı çıkıp kaplumbağanın evine ulaşmış kaplumbağaya seslenmiş. Ama kaplumbağa çok yavaş olduğu için tavşan epey beklemek zorunda kalmış. Kaplumbağa dışarı çıkınca beraber oyun oynamaya başlamışlar. Kaplumbağa yavaşmış ama satranç, saklambaç ve dama gibi oyunlarda her zaman tavşanı yeniyormuş. Tavşan da buna çok üzülürmüş. Tavşan düşünmüş, taşınmış ve en sonunda kaplumbağanın kendisini yenemeyeceği bir oyun oynamaya karar vermiş. Kaplumbağa ile koşma yarışı yapacaklarmış. Hemen Kaplumbağa'nın yanına gidip fikrini anlatmış. Kaplumbağa da yarış teklifini kabul etmiş. Birkaç gün sonra belirledikleri koşu parkurunda yerlerini almışlar. Geri sayım yapıp koşmaya başlamışlar. Tavşan yarışa çok hızlı başlamış. Kaplumbağa ilk adımlarını atana kadar tavşan neredeyse yolun yarısını bitirmiş. Kendisine çok güveniyormuş. Parkurun bitişine çok az kala tavşan ayıyla karşılaşmış. Ayının bahçesindeki çimlerin biçilmesi gerekiyormuş. Tavşan neyse ki fazlasıyla vaktim var diye düşünmüş ve ayıya yardım etmiş. İşini tam bitirmiş ki yarış aklına gelmiş. Tavşan ayıya yardım ederken da durmadan yürümüş. Tavşana yetişmiş hatta tavşanı geçmiş bile. Tavşan hızla kalkmış ve kaplumbağayı geçmek için koşmaya başlamış. Bu sefer çok daha hızlı koşmuş ve kaplumbağayı tekrar geçmiş. Çok hızlı koştuğu için bir ağacın altında dinlenmek istemiş. Kısa süreli uyumaktan zarar gelmez diye düşünmüş. Tavşan derin derin uyurken da emin adımlarla bitiş çizgisine doğru yürüyormuş. Kaplumbağa tam yarışı bitirecekken tavşan uyanmış. Koşarak kaplumbağayı geçmeye çalışmış ama yetişememiş. Yarışı kaybeden tavşan çok üzülmüş. Kaplumbağa arkadaşı tavşana dönmüş ve ''Hepimiz senin benden daha hızlı olduğunu biliyoruz. Ancak önemli olan yaptığın işte kararlı olmaktır.'' demiş. Tavşan da yaptığı hatayı anlamış. Kendine beğenmiş tavırlarını bir kenara bırakarak köydeki tüm hayvanlarla mutlu bir hayat sürmüş.